Havdu billahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu arada inşallah önümüzdeki hafta itibariyle akşam namazını biraz daha ilerlemiş olacağı için dersimize sekizde başlayacağız. Ondan sonra namaz vakti gelince namazı namaza ara verip namazımızı kıldıktan sonra devam edeceğiz. Yani bugün namazı kıldıktan sonra ders yaptığımız son günü oluyor bu sezonda diyelim İnşallah evet Allah razı olsun ve la tekulenne li şey'inni fa'ilun zelike gaden illa en yaşa Allah Allah dilerse demediğin sürece ben yarın bu işi yapacağım deme bir de ya ashab-ı kiram da büyük insanlar Allahu anh'u Abdullah bin Abbas diyor ki, isterse bir sene sonra istisna yap, o istisna geçerlidir. Yani buradaki istisna ne demek? İnşallah bir istisnadır. Arapça açısından. Yani diyelim ki, ben sana efendim söyleyeyim şu kadar para vereceğim dedim. Adam geldi, görül görmez hatırladın ben buna böyle bir şey vereceğim demiştim, veremiyorsun Derhal inşallah dersen kardeşim ben sana bugün vereceğim veya yarın vereceğim demedim. Tam bir dilediğin zaman inşallah veririm diye bilirsin. Halbuki bir ay önce yemin etmişsin veya söz vermişsin. Fark etmez diyor. Yani bu da Abdullah bin Abbas'ın içtihadıdır. Bu vesileyle o da geldi. Onu da söylemiş olalım. Evet. Şimdi diyor ki sizler Bunlar seninle alay ediyorlardı diye. <gülüyor> Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُولِمْ min قَبْلِكِ Yemin olsun senden önceki bir takım rasullerle, birçok rasulle alay edilmişti. Yani ey Muhammed seninle alay ediyorlar diye üzülme, tasalanma, kederlenme. Çünkü senden önce birçok Resul alay edildi. Hatta seninle kafirlerin alay etmesini sen, hak üzere olduğunun bir delili bir müjdesi olarak. Kıyamete kadar gelecek hak ehli için bir tesellidir bu. Ne olacak? Birileri sizin davanızı anlayamadı. Ne gam? Peygamberleri anlamadılar. Siz de onların söylediklerini tekrar ediyorsunuz. Sizi anlamamaları kadar tabii bir şey yok ki. Allah yani Allah'sı Allah anlamaz. Kendilerinin meselesi. Ya. Yani. Fehaka billezina sahiru minhum ma kanu bihi yestehziun. Allahu ekber. Onlarla alay edenleri alay ede geldikleri o şey yani hani azabı getir diyorlardı ya onları cep çevre kuşuntu verdi. Bu mu sizin ilahlarınıza dil uzatıyor demişlerdi. Bu sizin korkuttuğunuz, tehdit ettiğiniz azap ne zaman gelecek demişlerdi. Haydi doğru söylüyorsanız getirin demişlerdi. Tüm bunları söylediler. Azaplar, işkenceler ayrı. Ey Muhammed bu yolun yolcusu yalnız sen değilsin. Senden önceki peygamberler de hak peygamberlerdi. Ve onlarla alay ettilerdi. O halde sen alay edenlerin alayına değil. Seni tasdik edenlerin senin yanında ne biçim bir halka teşkil ettiklerine bak. Onların her biri seni korumak için canını feda edebilmeye hazır. Güçsüzleri de böyle. Güçlüleri de böyle. Ebu Bekir de canını Resulullah'ı korumak için feda etmeye hazırdı. Ammar bin Yasir de böyle. Hiçbir fark yok. Gerçekten bu dünyada hiçbir kimse Resulullah kadar beşer olarak değer görmedi. Onun kadar hiçbir kimse sevilmedi. Onun kadar hiçbir kimse bu kadar muazzam bir eser bırakmadı. Onun kadar kimse beşeriyeti bu şekilde etkilemedi. Onun kadar Beşeriyetin doğruyu bulması için hiç kimse bu kadar gayret göstermez. Bütün güzelliklerde daima o öndedir. Hiçbir kimse hiçbir güzellikte onunla boy ölçüşemez. Hiçbir kimse batılın karşısında durmakta ve sonunu getirmekte Onunla kıyas edilemez. O her bakımdan, her türlü hayırda daima en ileridedir. Şerri ortadan kaldırmak ve şerre karşı mücadele vermek, bunun usul ve yöntemlerini ümmete ve beşeriyete göstermek noktasında da hep herkese örnek olabilecek, hatta biricik örnektir, ikinci bir örnek yoktur. O çok yüce, çok üstesna. Birilerinin onunla alay etmiş olmasının hiçbir kıymeti yok. O onların bedbahtlığıdır. Onlar gerçekten bahtiyar insanlar olsalardı, onun değerini, kıymetini bileceklerdi. Süheyl bin Amr, Hudeybiye'de delege olarak geliyor, ona soruyorlar, Muhammed'i ve ashabını nasıl buldun diye. Yol ki ben Kisra'nın huzuruna da çıktım. Heraklius'un huzuruna da çıktım. Kralların, hükümdarların, ileri gelenlerin huzurlarına çıktım. Çevresindeki insanlar tarafından Muhammed kadar saygı duyulan bir insan görmüyor. Abdest alıyor. Herkes abdestinden artan suyu alıp eline yüzüne burs sürüyor. Hatta tükürüğü bile yere varmıyordu. Bu kıymet beşeriyet tarihinde kimseye verilmiş değildir. Kimse ashabı tarafından gerçekten ki Süheyl bir Amr büyük bir delega büyük bir deha bir adam ve barışı zaten o sağlıyor. Biliyor bu işleri. Ashabı diyor onu o kadar çok seviyor ki. Onun diyor canının en ufak bir şekilde acımasındansa her biri kendisi için ölümü tercih ediyor. Nitekim Mekkelilere esir düştüğü zaman Hubeyb radıyallahu anhî idama götürüyorlar, İdam edecekler. Diyorlar ey Hubeyb şimdi söyle yerinde Muhammed'in olmasını ister misin istemez misin? Değil yerimde olması ben burada idam edilmeyi Medine'de Medine sokaklarında gezinirken onun ayağına bir dikenin batmasına yüz defa tercih ederim. Onun ayağına bir dikenin batmasındansa ben burada idam edileyim. Diyor. Dehşete düşüyor mekkeliler kendileri. Vallahi kimse Muhammed'in kadar sevilmemiştir diyorlar. Hiçbir kimsenin arkadaşı ashabı ashabının Muhammed'i sevdiği kadar o kişiyi sevmemiştir diyor. Bu bir hakikattir. Tarihi bir hakikattir. Dolayısıyla o Resul'ün getirdiği hak din ile birilerinin alay etmesinin onun için hiçbir kıymeti yoktur. O alay edenlerin bedbahtlığıdır. Siz de hakkı tebliğ ettiğiniz zaman hak ettiği etkiyi veya karşılığı bulmuyor diye üzülmeyin. Bu peygamber yolunda olması, olmanın da bir özelliği veya bir göstergesidir. Akıbet ne olacak peki? Peygamberlerle alay edenler ön başında o alay ettikleri şey geldi ve onları çepeçevre kuşattı. Hani son gülen gerçekten gülendir diyorlar ya o böyledir. Soyadının gülen olması yetmiyor. Kurtar ...son gülen olmak lazım. Ola mı dikkatli edin? Kul meyyek le'ukum billeyli ve annehâri minel Allah. De ki... ...gece ve gündüz... ...Rahman'dan gelecek olan... azaba karşı... ...sizi kim koruyabilir? Veya... Geceleyin ve gündüzün Rahman'dan geleceklere karşı sizi kim korur? Kim koruyabilir? Çok enteresan değil mi? Her şey Rahman'dan gelir ve ona karşı bizi ondan başka koruyacak da yoktu. Peygamber Aleyhisselam bunu duasında ifade etmiştir. Selam <gülüyor> elca Vela manja minke illa elihe. Senden ancak sana sığınılarak himaye altına girilir, senden gelenden yine sana sığınılarak ancak kurtulmak mümkün. Senden sana sığınıyoruz yarın diyeceğiz. Azabı da o verir. Rahmeti de o verir. Cenneti de o yaratmıştır. Cehennemi de o yaratmıştır. Nimet de onun. Nikmet de ondan. Her şey onun elinde. Dolayısıyla yine Cenab-ı Allah ne diyor bize? Fefirru ilallah. Allah'a kaçınız. Kimden kaçacağız? Allah'tan Allah'a kaçacağız. Allah Allah'ın saptırmasından O'nun hidayetine, azabından rahmetine, öfkeyle, gazapla yakalayışından, lütufla muamelesine ve bu şekilde yine O'ndan O'na sığılın. بَلْهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِدُونَ Hayır onlar aslında Rabblerinin zikrinden yüz çeviriyorlar. Mu'rid, yanağını çeviren demek. Çünkü arıt şudur, yanağa arıt deniliyor. Veya enine uzanan şeye de, enine uzanan buluta da Ağrıd deniliyor. Biz yanağımızı çevirmek ne anlama geliyor? Yanağımızı bir yüzümüzü çevirmek, Türkçe'de biz genelde yanak çevirmekten ziyade yüz çevirmek tabirini kullanırız. O, odur işte. O tabirin bizzat kendisidir. Onlar, Rablerinin öyüdünden yüz çeviricidirler. Yani bakmıyorlar bile, iltifat etmiyorlar bile, aldırmıyorlar bile, ona itibar etmiyorlar bile. E? Ee, cenab Rabbül alemin öyüdüne, zikrine, dinine iltifat etmeyi yüz çevirenlere herhalde kadru kıymet verecek değildir yani. <gülüyor> Niçin? Çünkü el ceza'u min cinsil amel. Ceza karşılık amelin türündendir. Nasıl işlerseniz, ne amel ederseniz onun karşılığını Öyle göreceksiniz. Eski bir Arap darbu meselidir. Kemate dinu tudan. Sen nasıl bir yol izlersen, başkalarına ne şekilde davranırsan, sana da öylece davranılır. Sana da öyle davranılır. İyilik edersen iyilik bulursun. Rüzgar ekersen fırtına biçersin. Mudur? eski Arap şairinin dediği gibi iyyâke tecnî sükkerem min hanzadî diyor sakın Ebu Cehil karpuzundan şeker yapmaya kalkışma diyor. olmaz olmaz küfürle iflah olmaz zulümle bir yer abad olmaz İmar olmaz. Ülkeleri imar eden adalettir. Hakkaniyettir. Dolayısıyla Rahman'ın azabına karşı koruyacak olan dünyada da ahirette de tek bir şey vardır. Adalet. Adaletin başlangıcı da La ilahe illallahü hakkıyla söylemektesi. Deliline şehidallahu ennehu la ilahe illahüve ve ulul ilmi qâîman bil kısd. La ilahe illahüve değil mi? Allah melekler ve ilim erbabı adaleti ayakta tutarak Adaletli bir hakikati dile getirerek ondan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ettiler. Adaletin başı bu. Onun için la ilahe illallah esas almayan hiçbir kanun adil değildir. La ilahe illallah esas almayan hiçbir anayasa adil olamaz. La ilahe illallah esas almayan hiçbir nizan da adalet beklenemez. La ilahe illallahı kalbine, içine, ruhunun bütün zerrelerine sindirmemiş olan hiçbir insandan adalet beklenemez. Adalet gibi görünen davranışlar bile ya desadüfidir veya menfaati gerektirdiği içindir. Yoksa adalet olduğu için yapılmamıştır. Kim adildir? Sonucu ...menfaatlerine aykırı da olsa... ...adaletin gereğini yerine getirmekten geri kalmayandır adalet olan. Şahitliği... ...adaletle yapan kimseler olunuz diyor Cenab-ı Allah. İsterse bu sizin aleyhinize... ...anne babanızın aleyhine... Akrabanızın aleyhine olsun. İsterse hakkında şahitlik yaptığınız kişi zengin olsun veya fakir olsun. Yine adaletten ayrılmayın. Allahu Ekber. Çünkü insan bazen tamahkarlıkla da adaletten geçer. Merhamet ederek de adaletten geçer. Bunlar dahi sizi adaletin dışına çıkarmasın. Bir fakire acıyabilirsiniz. Fakat ona acıdınız diye adaletten sapmayın. Bir zenginin menfaatini ümit edebilirsiniz. Fakat adaletten uzaklaşmayacaksınız diyor. Onun için haktan yüz çevirmek zalimliğin en ileri derecesidir. Çünkü evvela hakka inanmıyor. Hakka inanmıyor. Ondan sonra hakka karşı en ufak bir taviz vererek onu dinlemek veya ona bakmak lütfunda ve tenezzülünde dahi bulunur. İşte günümüz insanı günümüzün gayri İslami rejim ve sistemleri budur. İslam'a dönüp bakmıyorlar bile. İslam ne diyor? Merak etmiyorlar bile. Merak etmiyor. ...demokrasi diye bir bela tutturmuş gidiyoruz. Vallahi kendileri de iflah olmayacaklar... ...kendi trenlerine bindirdikleri de iflah olmayacak. Bunun kurtuluşu yok. İşte buyurun... ...Rab'lerinin öğüdünden yüz çevirenler... ...helak olacak. Belirtiyor. Ha, peki niçin haktan... ...Allah'ın öğüdünden yüz çevriliyor? ...sebep belli soruyor Cenab-ı Allah. اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةُمْ تَمْلَعُهُمْ مِنْ Onların bizden başka kendilerini bize karşı koruyacak ilahları mı var? Ne güveniyorlar diyor. Hak'tan yüz çevirirlerken neye güveniyorlar? Neye bel bağlıyorlar? Nelerine güveniyorlar? لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَا اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّ يُسْحَبُونَ Onlar bizzat kendilerine dahi yardım edemezler. O ilah diye kabul ettikleri <gülüyor> o ilah diye kabul ettikleri varlıklar bıraksın, bize karşı onlara yardım etmek şöyle dursun. Kendilerini dahi Koruyamazlar. Kendilerine dahi yardımları dokunmaz. Dokunamaz. İslam dünyasının bugün başındaki kafir zalimler ve onlara destek verenler, sasani rüyaları görenler, yarın Allah'ın önünde neyin hesabını verecekler? Biz Müslümanları şu ilahlarımıza güvenerek ezdik, zulmettik, öldürdük, katlettik, idamlara mahkum ettik, zindanlara attık. Amerika'ya bel bağlamıştık, İsrail'e bel bağlamıştık, Siyonizm'e, Haçlılığ'a bel bağlamıştık. Sermaye odaklarına, güç odaklarına bel bağlamıştık. Diyecekler de onlar kendilerini koruyabilecekler mi ki? Sıra sizi korumaya gelsin. Değil ahirette dünyada da zamanı gelince bu hizamlar, bu zalimler kendi kendilerini koruyamayacaklar. En güvendikleri güçler bile onların yanlarında zamanı gelecek yer almayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Enfa Suresi'nde belirtildiği üzere Şeytan kureşlilere görünüyor. Diyor ki gidin Muhammed'le savaşın hiç merak etmeyin. Ben sizin yanınızdayım. Savaş meydanında melekleri görünce bırakıp gidiyor. Ya nereye gidiyorsun? Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum demişti. Bu budur yarın ömür günde zalimlerin yeryüzünde tek tek sonlarının geleceği zamanda küçük zalimleri daha büyük zalimleri veya bel bağladıkları diye zalimler koruyamayacaktır. Ve o zalim babalarına da büyüklerine de sıra gelecektir. Hiç kimse ha şunlara bak ya Burada oturmuşlar, 30 kişi, 20 kişi yer meyze sohbet ediyorlar. Böyle atıp tutuyorlar demez. Bedir'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı açlıktan karınlarına taş bağ Hendek'te pardon. Açlıktan karınlarına taş bağlamışlardı. Düşman korkusundan bazılarının korkudan kalpleri Kur'an-ı Kerim'in tasviridir bu gırtlaklarına kadar gelip dayanmıştı. Hendekte bir kaya parçası çıkıyor. Parçalayamıyor ashab kiram. Kendi paylarına düşen pay edilmişti koca Hendek. Tabi Resulullah'ın hayatı çok öğütlerle dolu. Çok çok büyük güzellikleri var. Müslümanların da öğrenecek çok şeyleri var. Mesela güzel bir iş bölümü. Adil. Fevkalade. O kayayı kıramıyorlar. Resulullah'a çağıralım diyorlar. Geliyor. Bana kazmayı verin diyor. Bir kazma indiriyor. Kayanın bir parçası kırılıyor ve bu arada kayadan çıkan bir kıvılcım, bir şimşek gibi etrafı aydınlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Ekber diyor. Bir daha atıyor, yine bir kıvılcım, yine etrafı aydınlatan bir şimşek, yine Allahu Ekber. Üçüncüsü aynı şekilde. Sahabe bayağı meraklanmıştır. Ya Resulallah, her bir seferinde kayadan bir parça kırdığın zaman, bir kıvılcım çakıyordu ve bir de sen Allahu Ekber diyordun. Bu neyin desidir? Birincisinde diyor Hire saraylarını gördüm. Ümmetimin mülkü oraya kadar ulaşacak. Şimdiki en bar şehri yakınlarında. O zaman İran'ın yazlık başkenti. Sasani İmparatorluğu'nun yazlık başkenti. İkincisinde diyor Şam'ın Busra saraylarını gördüm diyor. Şam yakınlarında da Gassani Devleti Şam bölgesinde yani Suriye bölgesinde Gassani Devleti var. Busra'da onların aynı şekilde saraylarının olduğu idari bölgeleriydi. Üçüncüsünde de Bizans, İstanbul'daki sahillerle gördüğümün ümmetimin mülkü oraya kadar varacaktır. Gerçekten de önce Irak fethediliyor, sonra Suriye'nin feth'i tamamlanıyor ve sonra ümmet İstanbul'a kadar geliyor. Şimdi dedik ya birileri diyecek 20 30 kişi bir araya gelmiş böyle gelecek adına ahkam kesiyoruz biz ahkam kesmiyoruz biz Resulullah'ın yolundan gidiyoruz Hendek savaşında dediğim gibi o korku halinde o açlık halinde o sıkıntılı zamanlarda 2 saat sonra veya 1 gün sonra düşman gelecek onun telaşıyla Hendek kazılmaya bitirilmeye çalışılıyor ve Peygamber Hazretleri Selam ashabi Kirama bugünkü tabirle öyle muazzam bir vizyon çiziyor. O şekilde Müslümanlar İstanbul'a kadar geldiler. Cihad böyle bir şeydir. Cihattan önce o cihadın motivasyonu lazım. Ümmet bu işin Şevkiyle, arzusuyla yanıp tutuşacak o kalpleri evvela ateşlemek lazım. Bu budur. Böyle ashab-ı kiram buydu, Resulullah buydu ve biz onun için bu zulme karşı dimdik ayakta durmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bu bizim hem sorumluluğumuzdur, hem dinimizin bir gereğidir, hem de insanlığa karşı bir borcumuzdur. Biz Hakk'a karşı, Hakk'ın yanında batıla karşı durmazsak kim duracak? Biz doğruyu söylemezsek, dile getirmesek kim getirecek? Bu işe bizden lanik kimse yok ki. Çünkü kimsenin elinde bu kitap yok, bizden başka. O halde bunun sorumluluğunu ifa etmek zorundayız. Ve onlar da bilsinler ki yani batıl ehli ilahları kendilerine yardımcı olmayacak. Nizamları, sistemleri, büyük kodaman kefereler, küçük oyuncak keferelere yardımcı olamayacak. Onları koruyamayacak ve onlar bize karşı hiçbir arkadaşlıktan istifade edemeyecekler. kimse onlara karşı bizi bize karşı onları himaye edemeyecek diyor Ve lahum yani. Bel met'ana ve eba'uhum hatta taana alayhim humur. <gülüyor> Bütün ders başta başladığımız acele ile alakalı. Diyor ki hayır diyor. Biz bunlara ve atalarına ömür kendilerine bayağı uzun geldiği intibaını verinceye kadar verecek kadar ne yaptık? Faydalandırdık. Onları o kadar çok faydalandırdık. imkanlara boğduk ki onlara ömür uzun geldi. Veya Ömrü onların aleyhlerine uzadı. Bu da diğer manası. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne buyuruyor? Hayır men tala umruhu ve hasun amalu. Ve şerrecum men tala umruhu ve amalu. Hayırlınız ömrünü ömrü uzamakla birlikte Ameli güzelleşendir, ameli güzel olandır. Böyle uzun ömür'e güzel amel daha çok sıkar. Şerliniz de ömrü uzun olmakla birlikte ameli kötü olandır. Maazallah. Maazallah. Onun için bunların aleyhine ömür uzadı hadisin bu ikinci kısmındaki manayı işaret. Ve bize diyor ki, ey müminler, batıl ve küfür ehlinin nimetlere gark olmaları, gücü ve imkanı ellerinde bulundurmaları, buna karşılık sizin maddi olarak güçsüz ve zayıf olmanız sizi haklı olduğunuz hususunda şüpheye düşürmesin. Bu konuda sakın tereddüde kapılmayın. Biz onları bu dünya hayatında sadece faydalandırıyoruz. Sonra onları başka ayetlerdeki manadan anlaşıldığı üzere azaba mahkum edeceğiz. Cehennem azabına mahkum edeceğiz. ثُمَّ اَطَّرُّهُمْ اِلَى عَذَابِ sair" diyor. Sonra ben onları çar açar çar isteseler de istemeseler de alev alev yanan ateş azabına mahkum edilecek Ve onlar buna karşı duramayacaklar, direnemeyecekler, hiçbir şey yapamayacaklar. Şimdi az önce söylediklerimiz çerçevesinde daha doğrusu onu açıklayıcı mahiyette, destekleyici mahiyette Cenab-ı Allah'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. اَفَلَا يَرَوْنَا اَنَّا نَأْتِ arda, نَنْقُسُهَا min اَطْرَافِهَا Onlar görmezler mi ki biz emrimizi yere getiriyoruz, gönderiyoruz ve etrafından onu eksiltip duruyoruz. İslam alimleri bunu İslam fütuhatının genişleyip küffar topraklarının alanının azalmasıyla açıklamışlardır. Onlar bunu görmüyorlar mı? Biz salih kullarımızı gönderiyorlar, gönderiyoruz ve onlar yeryüzünde fetihler yapıyor. Küffar toprakları da her geçen gün ne yapıyor? Geriliyor, daralıyor. Fakat belli bir zamandan itibaren İslam toprakları azalıyor. Önce Endülüs'ü kaybettik. Dünyamızın en batısında. Ondan sonra yine dünyamızın batısından olmak üzere Eflak'tan Bulgar'dan Balkanlardan yavaş yavaş geri çekilmek durumunda kaldık. Ve şimdi bütün İslam dünyasında İslam olarak Müslüman olarak değil, İslam olarak yokuz. Evet. Bizleri ya şeyhler, sultanlar veya diktatörler tiranlar veya Efendim söyleyeyim, cumhuriyetler, demokrasiler vesaireler yönetiyor. Hepsinin ortak paydası, Allah'ın dini dışındaki hükümlerle hükmetmek ve Müslümanları ona göre yönetmek. Demek ki ayet-i kerimenin bu bölümünün bizi düşündürmesi gereken bir tarafı var. Hak ve adalet hak ve adaletin müminleri tarafından hakkıyla temsil edildiği zaman küffar topraklarının çevresi eksilir. Yani İslam fütuhatı genişler. Tersi olduğu zaman tersi olur. Öyle olduğu niteki. Tarih işte bu gel gitten ibarettir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ لُدَاوِلُهَا بَيْنَ İşte o günleri biz insanlar arasında kah böyle kah böyle döndürür dururuz. Gerçek alimlerden başkası bunlara akıl erdiremez. İn Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi Yani bu günlerin niçin gah böyle gah böyle döndürüldüğünü anlamak için bu okuduğum Ra suresinin 11. ayet-i kerimesini anlamak gerekiyor. Cenab-ı Allah durup durduk yerde günleri böyle ve böyle döndürmez. Kimi zaman lehimize, kimi zaman aleyhimize günleri takdir buyurmaz. Sebebi var. Nedir bu? Estağfurullah. İn Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi Allah bir kavimin karşı karşıya bulunduğu bir vaziyeti, bir durumu onlar kendi nefislerindekini değiştirmedikçe değiştirmez. Ümmet olarak kendimizi dünyadan ahirete yani bir kadran düşünün. O kadranın ibresi var, değil mi? Bir buraya gider, bir buraya gider. Hangi etkenlerle o kadranın ibresi değişir? O etkene göre kendimizi değiştiririz. Bizim ibremiz kadran üzerinde, neye göre istikamet değiştirir, oradan buraya döner? İçimizdekiyi değiştirmemize bağlı. İçinde bulunduğumuz bu sefil halden kurtulmanın yolunu Cenab-ı Allah söylüyor çare sizde çare sizde siz nefislerinizde olanı değiştirin dünyaya meylediyorsanız meyledeceğiniz taraf ahiret olsun hak batıl helal haram demiyorsanız deyin haramdan uzak kalın. Helal size yetsin. Zulmü bırakın, adalete geçin. İsrafı bırakın, iktisada yönelin. Hayasızlığı bırakın, edep ve terbiyenizi takının. Kısacası münkeri bırakın, maruf olana yönelin. O zaman Nefsiniz değişecek. Bu budur Sahabi temsilen anlatıyor. Dediklerine göre bir çoban Hazreti Ömer zamanında bir işi dolayısıyla gitmiş gelmiş bakmış ki kurt sürü arasında ama sürüye hiçbir zarar verdi. Hiçbir şey yapmıyor. Ömer'in adaletidir bu diyor. Bir gün yine batmış, aynı kurt koyunlara saldırmaya başlamış. Eyvah Ömer öldü diyor. Adalet öyle bir rahmettir. Öyle büyük bir rahmet. Şimdi ne birbirimize merhametimiz kaldı, ne adaletimiz kaldı, ne küçüğümüz kaldı, ne büyüğümüz kaldı, ne erkeğimiz kaldı, ne kadınımız kaldı, ne yönetimcimiz kaldı, ne yönetimimiz kaldı. Hiçbirimizde bulunduğumuz yerin vasıfları yok. Hiçbirimiz işgal ettiğimiz yeri hakkıyla işgal etmiyor. Onun için bu keşmekeş, onun için bu mazlumiyet, onun için bu çaresizlik, onun için bu geri kalmışlık. Onun için tekrar yeryüzünün çevresinin ümmetin lehine eksilmeye başlaması için evvela bizim kendimize gelmemiz, kendimize dönmemiz lazım. Efehumul galibun Kendileri mi galip gelirler? Galip gelenler onlar mıdır? Hayır. Galip gelen emrullah'tır. Allah'ın emri. Allah'ın emri. Onun için Endülüs'te El Hamra Sarayı'nın önemli salonları, büyük hatta büyük salonları başından sonuna kadar "Ve la galibe illa Allah" ile süslenmiş. adam demek ki kazandığı zaferlerle kendisine gurur mu gelmiş. Orasının hikayesini bilmiyoruz. Ben bilmiyorum daha doğrusu. Fakat onu yazarak kendi nefsini terbiye etmeye çalışmış Allah aşkına. Ve la galibe illa Allah. Tekbir galip vardır. O da Allah'tır. Vallahu galibun ala emri velakin ekserun nasi la Allah galibiyetiyle emrini gerçekleştiren, tahakkuk ettirendir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ama Allah'ın emrinin galip gelmesi esnasında eğer Müslümanlar mağlubiyeti hak etmişlerse Müslümanlar mağlub olur. Galibiyeti hak etmişlerse onlar galip gelirler. Fakat her halükarda Allah emrinde galip gelendir. O'nun emriyle her şey en ileride olur veya her şey ne istiyorsa O'nun dilediği gibi olur. Evet. Bugün için dersimizi burada nihayete erdirelim. Önümüzdeki ders inşallah 45. ayet-i kerimeden devam ederiz. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassifun ve Selamun Aleymürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.